Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak üç ayları girmiş buluyoruz. Bu gecemiz mübarek beri geçer. Cenab-ı Hak inşallah Recep ayını, Şaban Ayını mübarek kılsın. İnşallah bizi Ramazan'a şerife kavuşmayı ihsan buyursun, lütfeylesin. Cenab-ı Hak'ın inşa ettiği bir semaât takviminde, bu semaât takvimi on iki aydan ibaret. Cenab-ı Hak bazı ayları, bazı aylardan faziletle kılıyor. Ay bir ilahi bir takvim, iş değişmeyen bir takvim, takdim tehir olmayan bir takvim, dünyanın kurulduğundan beri. Ve 12 ay, bazı ayları Cenab-ı Hak lütfen merhameten insanların çok icir kazanması Müslümanlara, günahlarının affedilmesi, cennete layık hale gelebilmesi için evet. Cenab-ı Fazilet kılıyor. Ve bu üç aylar cahiliye devrinleri bu ayda o yarı vahşi yaşanan bir aydı. Kılıçlar kınına sokulur, kanlı ihtiraslar bir sükuret perdesine çekilir. O korkun çöller tatlı bir huzur iklimine dönerdi. Cenab-ı Hak bu, ondan sonra da bu İslam'la insanlar şereflendikten sonra da bu ayları cenab mübarek kıldı. Bu akşamda ilk regaib kandili Perşembenin cuma gününe bağlandığı cuma akşamı bereket, rahmet, mağfiret ve bizim de bu merhametten, rahmetten ve mağfiretten hisse alabilmemiz bu hususta İnşallah bu geceler büyük bir lütuf geceleri, ihsan geceleri. Ve bu geceler mümkün merteb ibadetleri çoğaltmak, kaza namazlarını kılmak, güçlü onların oruç tutabilmesi, hayır hasenat yapabilmek, fakir, kimsesiz, garip, yoksul, onların civarında bulunabilmek, onların gönlünü alabilmek ve bu şekilde bu gece Allah'ın rızasına celbe edebilmek. Nasıl namazdan evvel bir taharüt Olur ise Bir abdest almaz ise O şekilde bir namaza bir giriş varsa. Fazilet bakımından da bu üç aylar iki ay Recep ve Şaban ayı Ramazan-ı e bir hazırlık. Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın rahmetinin dolup taştığı bir ay. O kadar dolup taştığı bir ay ki, yani Ramazan hazırlık bakımında Efendimiz minbere çıkıyorlar. Üç sefer amin, amin, amin buyuruyorlar. Eshab-ı kiram ya Resulallah bir muhatap yok, bir dua eden yok, amin buyurdunuz deyince Cebrail geldi üç şey üzerinde rahmetten uzak olsun dedi. Ben de icabet dedi. Onlardan birincisi Ramazan-ı Şerif'e girer ve olmadan çıkar. Büyük bir kalbin faciası. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar bir lütuf yağmurlarının yağdığı bir mevsim. Ramazan şerife girer ve aff olmadan çıkar, rahmetten uzak olsun. İkincisi anne babaya asi olur. Anne baba ihtiyarlar, yaşlanır. Yaşlanınca anne babayla meşgul olmaz. Vigane kalır anne babaya. O da rahmetten uzak olsun. Ona da amin buyurdum. Efendimiz buyuruyor. Üçüncüsü Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük hediyesi, en büyük armağan 124 bin küsur peygamberin en zirvesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alınır ismi geçer, bigane kalır salavat-ı şerife Allah'ın bu nimetini, bu ihsanı, bu lütfuna karşı bigane kalır bu da rahmetten uzak olsun dedi buna da amin dedi. velhasıl burada dikkat edilecek 3 tane Cebrail'in büyük ikazı Ramazan-ı şerife inşallah bu kalben de hazırlıklı olmuş oluruz bu ayda malum Regaib kandili bu geceki, 26-27'ye bağlayan gece Miraç kandili, 15 Şaban'da Berat kandili, İnşallah Rabbimiz daha fazla temizlenerek Ramazan-ı Şerif'e girmeyi ihsan buyurur inşallah. İşte bu gece hakkında muhtelif rivayetler de vardır. Efendimiz'in dünyayı bir madde olarak teşrifleri hakkında birtakım rivayetler vardır. Fakat esas olan bu regaib, bolluk, muhaffiret, Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf günü olması. Hafız Efendi'nin okuduğu ayet-i birkaç ayet evvel, orada Cenab-ı Hak İsra Suresi'nde ıkra kitâbet kefâ birefsikel yevme aleyke tasîba buyuruyor. Bugün kitabını oku, senin nefsin kâfîdir buyruluyor. Efendinin ilk tebliğe de Ikra ile başladı, okuyla başladı. Kur'an rehberliğinde her şeyi oku. İlahi bir dershanedeyiz. İlahi bir hikmetler ve ibretler dershanesi. Bu dershanede abes yok. Hikmetler ve sırlar var. Ve oku Cenab-ı Hak. Oku Cenab-ı Hakk'a yaklaş. Ve cennete bir hak edecek duruma gelmemiz. Ve bir kalbi selime vasıf olabilmemiz. Kıyamette de yine ıkra gelecek bize. Kıyamette de oku ıkra. Fakat kıyametteki okuma ayrı. Orada kıyameti oku. Allah'ın o azameti laisini oku değil. O bu dünyada oku onları. Sevap ve günah bu dünyada bitmiş olacak. Ölümle beraber son nefeste bitecek. Oradaki okuma hayatın oku. Bu ömrü Allah'ın sana lütfetti. meccana lütfetti. Bu ömrü nerede harcadın? Nerede geçti? Bu ibadetlerde, beşeri münasebetlerde Kalp alimi nasıldı, hissiyatı nasıldı? Burada namaz kıldık diyoruz, namaz kılıyoruz. Orada göreceğiz bu namazdan ne kadar aldık, ne kadar kaybettik. Ne kadar namazın zayi etmiş oldum. Efendimiz namaz kılar kişi buyuruyor, şu kadar, şu kadar, şu kadar kaybolur, onda bir kalır buyuruluyor. Demek ki Hak bize bir kalbi yapı istiyor. Bir kalp ve beden ahengi içinde bir ibadet istiyor. Namaz Cenab-ı çok büyük bir lütfu. Kulun Cenab-ı yakınlaşması. Cenab-ı Hakk şah damarından daha yakın. Kulu ne kadar yakınlaşabiliyor? Hep bu nefis engeli bertaraf edebilme. Oruç tutuyoruz. Oruç cehenneme kalkan. boya tuttuğumuz oruç ne kadar cehenneme kalkan olmuş oluyor? Ne kadarını ziyan ediyoruz tuttuğumuz orucu? Yalnız mideye oruç tutturuyoruz, dilimize, gözümüze, kulağımıza, diğer huzurlara oruç tutturmuyoruz, o zaman orucun içini boşaltıyoruz. Cenab-ı Hak hep Kur'an-ı Kerim'de ihlas istiyor, huşu istiyor, namazı huşu istiyor. Zekat, sadaka, infak veriyoruz. Cenab-ı Hak bunu verirken zayi etme buyuruyor. İmha etme, buyuruyor. Verdiğin sadakaları imha etme, buyuruyor. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ın eline veriyoruz, hadis-i şerifte infak eden Allah'ın eline verir, Allah'ın elinden muhtaç eline geçer, buyuruyor. Biz ne kadar bir kalbi rıkkat içinde, Cenab-ı Hakk'a bir şükran duyguları içinde, bir teşekkür edasıyla, o muhtaç olması biz kime verebileceğiz, nereden o ejri alacağız? ve bir teşekkür edası içinde de verebilmek ve Cenab-ı Hakk'a verebilmek, araya bir vasıta koymak, ivazsız ve garesiz hasbeten lillâh verebilmek. Cenabı ı imha etmeyin buyuruyor sadakaların. Yani verdiğin sadakanın içini boşaltma. Haçlar, omreler öyle. Yani hepsi kulun Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmesi. Ramazan-ı Şerif, hadis-i buyuruyor, büyük rahmet, büyük bereket. Ki rahmetten uzak olsun diyor Cebrail, Efendimi tasdik ediyor. Yani bu da bir Cebrail'in ve bir de Efendimiz'in ona icabeti var. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu rahmetinin farkında olabilmek. Bir de şunu düşünmek, geçen sene birçok Ramazan ayında daha dünyada kardeşlerimiz vardı. Onlar da bizler gibiydi, bugün onlar nerede? Bu çocuk yaşta da gençle gençte de oluyor, orta yaşta da yaşlı da oluyor onu bir tefekkür edebilmek, Yarın, yarınki Ramazan'da ben var mıyım, yarınki üç aylarda ben var mıyım? Yoksa bu benim ömrümün son şansı mı bu Ramazan, bu üç aylar? Yani bu idrak içinde, bu niyaz içinde bir Ramazan-ı girebilmek. Üç ayları bu şekilde bir idrak edebilmek. Cenab-ı Hak bizim cennete girmemizi istiyor. Onun için peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Kitaplar hep ikaz halinde, tebliğ halinde. Kün emri var, ol emri var. Kûnû emri var, olunuz var. Velâ tekûnû var, olmayınız var. Cenab-ı Hakk'ın bu mesajlarına gönül vermek icap ediyor. İllâhse bu üç aylarda buna daha çok dikkat edelim ki inşallah büyük bir ecr-i nail olalım.